وَكُلَّ بِدْعَةٍ ve وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ أَمَّا بَعْنَ Muallif Rahimahullah bu hafta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidi koruma koruması ile alakalı, koruması ile ilgili ve şirke götürecek tüm vesilelerin yolların, sebeplerin önüne geçmesiyle ilgili muallif bu hafta e, böyle bir başlık atmış. Yani onun atmış oldu bu başta, bu hafta inşallah şerh edeceğiz. Diyor ki müellif rahimahullah Babun ma cae fi himayetil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cenab Tevhidi ve seddihi kulle tariqin yusilu ileşşirki Ne diyor burada? Aleykum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidin korunmasıyla alakalı göstermiş olduğu çaba, gayret. وَسَدِّهِ كُلَّ تَرِيقٍ يُوْسِلُكْ اِلَى الشِّرْكِ Ve şirke götüren, kişiyi, insanı, şirke götüren tüm sebeplerin, yolların da önüne geçip onu tıkaması konusunda aleyhissalatü vesselamın göstermiş olduğu gayret ve çaba. Bizler daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettik. Ve tekrarla defaatle söyledik. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu bütün peygamberlerin çağırdığı ortak bir davet, çağırdığı ortak bir mesaj vardı. Ve kavimleriyle mücadeleye girdikleri, tartışmaya girdikleri ilk konu da buydu. Yani insanlarla aralarına bir çizgi çektikleri, kavga, gürültüye sebep olan konu vardı. O da tevhid konusuydu. Bütün peygamberler, sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem değil, bütün peygamberler kavimleriyle bunun için mücadele etmişler. Kavimlerine demişler ki, eni'budullaha <gülüyor> ve cittanebut tağut. Allah'a ibadet edin ve ta'guttan sakının. Allah'a ibadet edin, ondan başka sizin için bir ilah yoktur. Hep kavimlerine bunları söylemişler. İnsanları buna çağırmışlar. Ve buna götürecek olan bütün yolları da tıkamışlar. Önüne koymuşlar? Set koymuşlar, engel koymuşlar. Bu peygamberlerin, rasullerin en sonuncusu olan, onların seyyidi olan, insanlığın efendisi olan, onların en değerlisi olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Ümmetini aynı şeye ilk olarak davet etmiş. Mekke'deki dönemi boyunca insanlığı buna çağırmış. Kavmiyle bunun için mücadele etmiş. Medine'ye geldiğinde de yine ölüm döşeğindeyken dahi insanları hep buna davet etmiş, hep buna çağırmış. Tevhide davet etmiş. Ve buna gidecek, götürecek, şirke düşürecek bütün sebeplerin de kökünü kurutmuş. Yani bırakın şirkin kendisini ve ona vesile olacak, ona götürecek, götürebilecek, götürme ihtimali olan her şeyi de ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam? Önünü kapatmış. Önünü kapatmış. Yani bakıyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ashabına Kuntu ne an kubur. Ben sizleri kabir ziyaretinden ne yapmıştım? Esaklamıştım, Esaklamıştım sizi menetmiştim, etmiştim, alıkoymuştum. Düşünebiliyor musunuz? Yani ashab öyle bir dönem yaşamış ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam içlerinde olmasına rağmen, yanlarında olmasına rağmen öyle bir dönem var ki öyle bir topluluk var ki onlara kabir ziyareti yasak. Niye? Çünkü cahiliye döneminden, şirk döneminden yeni çıkılmış. Tevhid yeni yeni nefislerde kendine yer buluyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanların kalbine tevhid tohumlarını ekmeye başlamış. Onaki şeytan işin başında insanları ne yapabilir? Kandırabilir. Daha önceki insanları kandırdığı gibi aynı kapıyı Yerden insanlara açıp o kapıdan insanları sokarak ne yapabilir? Şirket sürükleyebilir, götürebilir. Bu sebeple bakıyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam uzun bir süre, uzun bir müddet ne yapmış? Kabir ziyaretini Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında onu gören insanların en şerefleri olan, insanların en değerleri olan kimselere Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretini dahi yasaklıyor. Sebep kabir ziyaret etmek şirk mi değil? Ama nasıl bir tehlike var? şeytanın yeni İslam'la tanışmış, tevhidi öğrenmiş insanlara oyun oynama alanı sayılabilecek bir kapı, kabirler. Ve aleyhissalatü vesselam hemen onun önüne yapmış, tak diye kesmiş. Hayatının son dönemine bakıyorsunuz. Nevi aleyhissalatü vesselam artık tamam ben 23 yıl boyunca insanlığa geldim, tevhidi anlattım ve allah Teala'dan öyle bir garanti var ki elimde bu kitabı allah Teala indirdi ve bu kitabı artık allah Teala ne yapacak? Koruyacak. koruyacak. Ve bu kitabın çağırdığı en büyük davet de tevhid daveti. Bunu da allah Teala koruyacak. Artık ben tamamen işi ahlaka, güzel ahlaka, ibadete ayırayım. Zaten artık insanlar şirk koşmaz. Çünkü Kur'an korunmuş, böyle vaat olunmuş dememiş aleyhissalatü vesselam. Nasıl Mekke'deki ilk gününden itibaren tevhide önem verdiyse, dünyadan ayrılacağı son günde dahi, son günlerde dahi ne yapıyor? Tevhide önem veriyor, şirkten sakındırıyor ve şirke götürecek her etkeni de ne yapıyor? Değerlendirip önünü kesiyor. Diyor ki رَعْمَتُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ Nasara. Allah Yahudi ve Hristiyanlara لَا نَفَسِنْ اِتَّخَلُوا <gülüyor> قُبُورَ اَنْبِيَاهِمْ مَسَاجِد Peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar onlar? Mescit edindiler. Yani Peygamberlerin kabirlerini mescit edinmek haddi zatında başlı başına şirk değil. değil mi? Yani bir insan Geçen haftalarda ifade etmiştik. Bir kabri nasıl mescit edinebilir? Mezarlığı nasıl mescit edinebilir? İki surette. Neydi onlar? Ya yanına gidip namaz kılar. Orada namazın makbul olduğunu, daha sevap olduğunu düşünerek allah Teala'nın oradaki yılından namazı daha çok sevapla karşılık vereceğine inanarak o kabrin yanında namaz kılar. Böyle yapan kimse o kabri ne yapmış olur? Mescit edinmiş olur. Yani mescit demek daha geniş manasıyla secde edilen yer demek. Ya da o kabrin üzerine ne yapar? Direkt mescid, cami inşa eder. O camide, o mescitte Allah-u Teala'ya ibadet eder. Dikkat ederseniz iki surette de ne var? Namaz var ve Allah'a yapılan bir ibadet olarak namaz var. Yani kabir içinde bulunan peygambere, salih kimseye, salih zata yöneliş ona olan bir secde, ona olan bir ruku onun için yapılmış bir ibadet yok. Ama daha sonradan şeytanın bu insanı oraya yaklaştırdıktan sonra şirke götürme ihtimali çok büyük olduğu için ve daha önceki ümmetlere şeytan bu şekilde oyunu defalarca oynadığı için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, dikkat edin. Medine'de artık İslam devleti kurulmuş, tevhid nefislere yerleşmiş. İslam'ın izzeti var, tevhid herkes tarafından biliniyor. Aleyhissalatü Vesselam artık dünyadan ayrılacak vasiyet niteliğinde, vasiyet değerinde öğütlerde bulunuyor. Ve bakın vermiş olduğu, söylemiş olduğu öğütte ne var? Şirke götürecek, şirke sebep olabilecek, vesile olabilecek bir şeyin kökünü kesmek, kökünü kurutmak var. O da ne? Allah Yahudi ve Hristiyanları ne yapsın? Lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini ne yaptılar? Mescid edinler. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm hayatına baktığınız zaman tevhide daveti çok açık bir şekilde görüyorsunuz. İnsanları önce La İlahe illallah'a davet ettiğini anlıyorsunuz, bakıyorsunuz, bunu bu şekilde ifade ettiğini yani çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Ve aynı oranda şirkten de sakındırdığını görüyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam. Zaten tevhide davetle birlikte şirkten de sakındırmak nedir? La İlahe İllallah'ın içerdiği manadır la ilahe bu manayı içerir. İspat ve nefih. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini anlatmak, öğretmek ve şirkten de sakınmayı ne yapmak? öğütlemek insanlara şirkten sakındırmak. böyle bir Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, ümmeti için bu konuda çok gayret sarf etmiş, çaba sarf etmiş. Yani ölüm sekaratında bile, ölümün getirmiş olduğu o acılı anda bile, ümmetini düşünerek, ona ümmetine olan Merhametinden, rahmetinden, şefkatinden dolayı aleyhissalatü vesselam onları, ümmeti bizi ne yapmış hep uyarmış, şirkten sakındırmış ve şirke götüren bütün vesileleri önünü tıkamış. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ki müellif de hemen bu başlıktan sonra bu ayeti zikretmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, لَقَدْ جَاءَكُمْ rasulun min اَنْفُسِكُمْ Ey insanlar! Muhakkak ki sizlere kendi aranızdan, kendi içinizden bir ne geldi? Bir Rasul geldi. Azizun aleyhi ma anittum. O peygambere sizin sıkıntıya düşmeniz çok ağır gelir. Yani alimler diyor ki bu ifadede bu cümlede allah Teala tefsir olarak şunu ifade ediyor bizlere. Yani bizlere bir mekruhun, bir kötülüğün, hoşumuza gitmeyen bir şeyin dokunması peygamber tarafından Sıkıntılı bir iş, hoşlanmadığı bir iş. Ona acı veren bir iş. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere hem dünyada hem ahirette acı verecek, sıkıntıya düşürecek şeyleri ne yapmakta? Gözler önüne serip uyarmakta. Bunların en başında ne gelmekte arkadaşlar? Şirk. Niye şirk gelmekte bunların en başında? Çünkü şirk öyle bir günah ki afı yok. Allah tarafından bağışlanılmayacak tek günah allah Teala'nın bağışlamadığı sahibinin ebedi olarak cehennemde kalacağı bir günah, şirk. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da en hoşlanmadığı ümmetinden birisinin ona düşmesinden dolayı en çok sıkıntı duyduğu günah, şirk. O yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca bakın hep tevhid. allah Teala bunu buyuruyor. Azizun aleyhima anittum Sizlerin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Harisun aleykum. Sizlere karşıda nedir o çok düşkündür. Ben yani sizlerin durumunu, ahvalini gözetler, kontrol eder. Yani bir önceki cümlede sizlerin sıkıntıya düşmesinden hoşlanmaz. Bu ona sıkıntı verir. Bu ayette de sizleri hayıra götürecek, sizin sevdiğiniz ve sizler için iyi olan şeyleri de ne haber sizlere sürekli öğütler. Bu konuda o çok düşkündür, hırslıdır. İki taraflı. Hem kötülüğü, kötülüklerden uyarıyor hem de iyilikleri ne yapıyor bizlere? Aleyhisselatü Vesselam gösteriyor, öğretiyor. Ebu Der Gıfari radıyallahu anh diyor ya, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Terakenâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlerin, yanında, bizlerin yanından ayrıldığında, bizlere her şeyden haber vermiş olarak ayrıldı. Hücuvama tairun yuqallibu janahihi fi'l hawa illa huwa yezkuru Yani gökyüzünde yüzünde uçan kanat çırpan kuşların hakkında dahi bize Aleyhissalatu vesselam bilgi verdi ve bu dünyadan öyle ayrıldı diyor. Yani gökte uçan kuşun kanat çırpan kuştan bir bilgi veriyor Aleyhissalatu vesselam Müslümanların müminlerin hem dünyada hem de ahiretlerine faydalı olacak şekilde Aleyhissalatu vesselam bu şekilde bilgi vererek bu dünyadan bu şekilde ayrılıyor. Ebu Zerri Gıfari bunu bu şekilde ifade ediyor bizlere. Bu hadisi Buhari rivayet ediyor. Başka bir rivayette Ebu Zerri Gıfari'ye gelip denilince yani size her şeyi mi öğretti? Hatta tuvalete girmeyi de mi? Her şeyi mi öğretti? Ebu Zerri Gıfari diyor ki evet hatta tuvalete dahi girmeyi tuvalete girince nasıl taharetleneceğimizi üç kere üç tahçe taharetleneceği dahi bize ne yaptı diyor Aleyhisselatü Öğretti. Yine bir rivayette diyor ki: Ma baqiyatu shay'un yuqarribu min'al cennet ve yub'id minen nar illa wa kad bayyantuhu lekum. Aleyhissalatu vesselam diyor ki sizleri cennete yaklaştıracak ve sizleri ateşten cehennemden uzak tutacak ne varsa onların hepsini de beyan ederek açıklayarak ne yaptım? Özünüze koydum, serh ettim. Yani bizleri cennete götürecek bütün ameller bizler için ne yapılmış durumda? Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanmış durumda. Ve kişinin cehenneme gitmesine sebep olabilecek. Bütün günahları da Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Açıklamış ortaya koymuştur. Ebu Zar Gıfari'nin dediği gibi düşünün. Havada uçan, kanat çırpan, kuştan bile Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Ümmetine haber vermiş. Bu vesileyle, bu sebeple Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Al yevme ekmeltu lekum Dinl yani. Bugün ben size ne yaptın dininizi tamamladın. Waradaytu lakumul İslam'a din. Ve İslam dininde size din olarak ne yaptın? Seçtim, razı oldum. Ve bu din tamamlandığına göre aleyhisselatü vesselam da bizleri cennete yaklaştıran, ve cehennemden uzaklaştıracak olan ve cehenneme götürecek sebeplerden de sakındırdığına göre bunların en başında ne geliyor arkadaşlar? Tevhid ve şirk geliyor. Aleyhisselatü vesselam her konuda bu konuda bizi ne yapmış? Uyarmış. Ali radıyallahu anhı Yemen'e göndermiş. Ne için göndermiş? Orada her gördüğün resmi, her gördüğün heykeli ne yap? Kır. Şey. Ve her görmüş olduğun kabri de ne yap? Yüksek kabri. Dümizeyle. Yani buradan Yemen'e davetçi gönderiyor. Medine'den Yemen'e davetçi gönderiyor. Amaç gaye yine aynı. Ne? Tevhidi yaymak. Şeytanın oyuncak olarak, hile olarak kullandığı vesileleri araçları da ortadan kaldırmak. Devamlı allah Teala diyor ki ayet-i kerimede, حَلَيْسُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ O müminlere karşı da nedir? Rauf'tur. Merhametlidir, hoşgörüldür ve rahimdir. Rauf ve rahim. Bunlar allah Teala'nın da neyi? İki ismi. Rauf ve rahim. Ve bunlar iki sıfat. Rafet ve rahmet sıfatı. Tabi allah Teala'daki rahmet sıfatıyla beşerdeki kuldaki rahmet sıfatı aynı değildir. Tek ve ortak nokta vardır. Yani o da isimdeki benzerlik. İsimin aynı olması. Rahmet. allah Teala'nın sıfatının adı da rahmet. insandaki sıfatın adı da rahmet. Ama allah Teala'nın sıfatı mahlukun sıfatına ne yapmaz? Benzemez. Mahluktaki gibi değildir. Nasıl insan işitir? İnsan görür. Allah Teala'nın da işitme ve görme sıfatları vardır. Tamamen insaninkinden farklıdır. Keyfiyetini nasıllığı bizim açımızdan nedir? Bilinmez meçhuldür. Neyse kemisli şey Allah Teala'nın bir misli benzeri yoktur. Bazı sapık fırkalar diyor ki bizler Allah Teala'ya rahmet ve rafet merhamet sıfatını ne yapamayız? Nispet edemeyiz. Allah Teala'nın rahmet sıfatı vardır diyemeyiz diyorlar. Değil mi? Ehl-i Sünnet ve Cemaat hariç onların dışında kalan bütün sufalar Allah Teala'nın birçok sıfatını ne yapmakta? inkar etmekte. Ölçüleri ne? diyor ki rahmet gibi sıfat insanda kalbin meyledmesi, kalbin kırılması, kalbin yumuşaması manalarına gelir. Bunu diyorlar. Allah için ne yapamayız? İspat edemeyiz. Yani sizler ey insanlar Allah Teala'yı Allah'ın kendisinden peygamberinden daha mı iyi tanıyorsunuz da? onun kendisi hakkında ispat ettiği isim ve sıfatları inkar etme cüretine cüretini gösterebiliyorsunuz. Öyle mi? allah Teala'nın rahmet sıfatı vardır. Birçok ayette rahmet sıfatının olduğu, rahim olduğu, rahman olduğu geçmektedir. Hadislerde de bu şekilde. Allah-u Resulullah aleyhisselam diyor ki, اِنَّ لِلَّهِ مِئَتُ allah Teala'nın Yüz tane neyi vardır diyor? Rahmeti, Rahmeti vardır. وَضَعَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقِ مُنْذُ <gülüyor> خِلِقُ Allah Teala yeryüzüne o yüz, rahmet, yüz rahmetinden bir tanesini ne yapmış? İndirmiş. Diyor ki mahlukatın tümü, varlıkların tümü yaratıldığı ilk günden itibaren o Allah Teala'nın yeryüzüne indirdiği o bir rahmetle ne yapıyorlar? Birbirlerine merhamet ediyorlar. Kıyamet ne kadar da bu devam edecek görsün tesera. İllâ yawmül kıyame. Hatta inned dâbete, hatta bir hayvan dahi ne terfa'u hâfirahâ an veledihâ. Hatta bir hayvan dahi ayağını ne yapıyor? Yavrusuna basmaktan alıkoyuyor, ayağını çekiyor, ayağını kaldırıyor. Basmamak için ayağını hayvanın yavrusunun üzerinden kaldırıyor. Haşyeten <gülüyor> tusibahâ. Ayağının ona değmesinden, onu ezmesinden korktuğundan dolayı. Ya düşünün, mahlukatın yaratıldığı ilk günden itibaren insanların birbirine merhametini düşünün. Annenin çocuğa, hayvanın yavrusuna, insanların birbirine olan rahmetini düşünün. Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok bir rahmet var ve allah Teala'nın o yüz rahmetinden bu sadece bir. Bu sebeple biz akıl sır erdiremeyiz allah Teala'nın isimlerine, sıfatlarına. Bize düşen nedir arkadaşlar? İman etmek, haber verilmiş, teslim olmak. Bunlar keyfiyet bakımından, keyfiyet bakımından bu sıfatlar, bu tarz sıfatlar bizler için meçhul sıfatlardır. Nasıllığını ne yapamayız bilemeyiz. Ama mana olarak biliriz. Rahmet demek, merhamet demek. Bunu biliriz. Gadab demek, öfkelenmek demek. Bunları biliriz. Bunları olduğu gibi iman <gülüyor> ederiz. Sahabenin ve sahabeden sonra gelen tabiinin ve etba'u tabiinin Yok günümüzde de onların yolunda giden insanların ailenlerin yaptığı gibi kendimizi külfet altına sokmayız, kendimizi yorarak acaba bunu söylersek yanlış mı yapmış oluruz? Acaba Allah Teala'nın muradı bu mu diyerek kendimizi bu şekilde çıkmaz bir sokağa sokmayız. Devam Allah Teala diyor ki, fa in onlar yüz çevirirse, o insanlar Ey Muhammed senden yüz çevirirse, fakul hasbi Allahu la ilahe illa Hu alayhi. Tevekkeltu ve rabbul arşil azim. De ki, hasbiyallah, Allah bana <gülüyor> yeter. Aleyhi tevekkeltu, hasbiyallahu la ilahe illa huve, Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Hak ilah yoktur. La ilahe illallah manas da bu. Sürekli söylüyoruz ve ifade ediyoruz. Yani siyasi tefsir yapanların, tevhidi siyaset olarak, hakimiyet olarak anlayanların anladığı gibi, La ilahe illallah, Allah'tan başka hakim, kanun koyucu yok diye tefsir edip mana ediyoruz. Ne ehl kelam gibi, kelamcılar gibi, eşariler gibi, maturidiler gibi La ilahe illallah, Allah'tan başka Rab, yaratıcı yok diyoruz. Çünkü bunların her biri, bu manadan her biri, müşrikler tarafından da zaten kabul edilen hususlar ve konulardı. Onların kabul etmediği niza' dediğimiz ayrılığın, anlaşmazlığın çıktığı nokta allah Teala'nın ibadete layık, hak, tek ilah olduğu konusuydu. Bu sebeple de La İlahe doğru manası budur. La ilahe ilah kelimesi de zaten lugavi olarak, Arapça olarak mağbud demektir. Allah'tan başka mağbud yoktur demek. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur, hak olarak. İllallah ancak Kendisi vardır, Allah vardır. Kim de bu bunu bu şekilde söylerse, bunu bu şekilde inanırsa, bu şekilde telaffuz ederse, o kişi ne yapmış olur? Mümin, muvahhid olmuş olur. Mekkeli müşrikler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden çıkan bu kelimeyi çok iyi anladıkları için, çok iyi bildikleri için, bugün birçok insanın manasını söylemeden kolayca telaffuz etmesine rağmen, Mekkeli müşrikler bunu ne yapmadı? İnatla, ısrarla, Söylemekten geri çekildiler. Kendilerini alıkoydular, dillerini tuttular. Sebep? Çünkü manasını biliyorlar. Bunu söylemek demek, türbelere gitmemek demek, kabirlere gitmemek demek. Oralardan yani gidip medet olmamak, yardım talep etmemek, ağaçlara bir ruhaniyet, maneviyat yüklememek demek. başına sıkıştığı zaman Allah'tan başkasına yetiştememek anlamlarına geldiği için ve bunlar da atalarından, dedelerinden, din olarak böyle bir şey alıp hayatlarına uyguladıkları için la ilahe illallah'ın bütün bu hayat tarzı, tarzlarını yok edeceğinden dolayı yani Kur'an'ın söylediği şekliyle ibadet ettikleri bütün Allah'la birlikte ibadet ettikleri bütün ilahları bu kelime tek bir ilaha indireceğinden dolayı ne yapmadılar? Kabul etmediler. Onlar öyle diyor ya yani bu peygamber bütün ilahları tek bir ilaha mı ne yaptı? İndirdi. Bizim tek bir ilaha ibadet etmemizi mi istiyor bu? O halde la ilaha doğru manası nedir arkadaşlar? Çok önemli. Yani bunu oturun. Ananıza, babanıza, çoluğunuza, çocuğunuza, komşunuza, bindiğiniz taksinin şoförüne öğretin. İnsanlara bundan daha hayırlı öğreteceğiniz başka bir şey daha yok. Hele hele bu insanlar bizim hemleketimizin insanları kendilerini Müslüman olarak kabul eden, kelimeyi telaffuz eden insanlar, ama maalesef ki birçoğu bunun manasını ne yapmakta bilmemekti. Yani Dediği zaman, La ilahe illallah ne demek? Ya işte Allah'tan başka yaratıcı yok demek. Eğer La ilahe illallah'ın manası buysa, Allah'tan başka yaratıcı yoktur demekse, o zaman, Peygamber'e ilk iman eden insan kim olması lazımdı? Ebu Cehil olması lazımdı. Ve diğer Mekkeli müşrikler olması lazım. Çünkü onlar, Peygamber, Geldikten, gelmeden önce de geldikten sonra da Allah'tan başka yaratıcı olmadığına zaten itikad edip inanıyorlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Tebliğ edeceğiniz husus, tebliğ edeceğiniz nokta, hareket noktası burası olması lazım. Dikkat ederseniz Elif Rahimahullah'ın bu kitabı da hep bunun etrafında dönüyor. Sürekli bunu insanlara yapmaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Bundan hareketle bakıyorsunuz bir derste nazar boncuğu, bir derste salihlerin kabirleri, değil mi? Bir derste peygamberlerin kabirlerinin mezar edilmesi sürekli bu konular etrafında dönülüyor. Çünkü La ilahe illallah'ın içine aldığı konu bu. Mekkeli müşriklerin bu, bu La ilahe illallah'ın tebliğ olunduğu ilk kavmin yaşadığı hayat tarzı bu. Bugün de o hayat tarzı devam etmekte mi? Aynı şekilde maalesef etmekte. Türbeler her yere yayılmış Türbelerin altına, üstüne, sağına, soluna, yanına, içine, ortasına mescitler, camiler yapılmış. İnsanlar oralara gidip namaz kılmakta. Oralarda huşu içinde, zillet içinde boyun bükerek ibadetin farklı çeşitlerini sergilemekteler. Bunların hepsi neden kaynaklanmakta? La ilahe illallah'ın manasını bilmemekten kaynaklanmakta. İşte bu sırada aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselama bu bunu söylemesi kamer oluyor. Ne deniyor? Faqul hasbi Allah. Allah bana yeter. La ilahe illallah. Ta ilahe illahu alayhi tevekkeltu. Yalnız ona ne varım? Tevekkül ederim ve ve rabbul arşil azim. Zira o azim olan, büyük olan arşında rabbidir. Sahibidir, yaratıcısıdır. bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan söylenmesi istenen ''Fekul hasbi Allah'' ifadesi. Peygamberlerin böyle sıkıştıkları anda zora düştükleri anda çok kullandıkları bir ifade. Günümüz ve peygamberlerden sonra gelen birçok zaman diliminde yaşamış insanların sıkıştığı anlarda yetiş falanca yetiş ya Abdülkadir, yetiş ya Hamza demelerinin aksine Allah-u Teala sürekli peygamberlerine bu kelimeyi söylemelerini söylüyor. hasbi Allah. Yani Hani biz bazen bu Türkçe çok geçmiş fikirlerden bir tanesidir. Hasbunallah diyoruz ya mesela kızdığımız zaman. Ama genelde ne olduğunu ne olmuyor? Bilinmiyor. Hasbunallah ne yani? Bu hasbunallah Allah bana yeter yani. Allah bana yetişir. Allah beni bu daraltıdan, bu sıkıntıdan ne yapar? Kurtarır. Kurtarır. İşte Allah-u Teala peygamberine de فَكُلْ حَسْبِيَ Allah. Allah bana yeter de Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda savaş artık bitmiş. Saflar geri dönmüş. Bir haber geliyor ki bir haber duyuluyor ki Ebu Sufyan o henüz Müslüman değil orduyu geri döndürüyor. Geri getiriyor Müslümanların üzerine. Aradaki insanlar da münafıklar da gelip Müslümanları korkutmak istiyorlar. Yeniden tekrardan geliyorlar. Yani savaştan zaten yorgun çıkılmış. Aleyhisselatü vesselamın amcası olsun. Çok sevdiği insanlar zaten hayatını kaybetmiş, şehit olmuşlar. allah Teala Teala'da Kur'an-ı Kerim'de bu olayı şöyle anlatıyor. اِنَّ النَّاسَ قَدْ kum لَكُمْ Hani size gelip de size insanlar sizin için tekrardan toplandı. فَخْشَوْهُمْ <gülüyor> Artık korkun. Şimdi yeniden geliyorlar dendiğinde onların diyor allah Teala şimdi Nebi Aleyhisselatü ve yanındaki ashabı niteliyor vasf ediyor. Diyor ki <gülüyor> fezâdûhum îmâne bu söz onların imanını ne yaptı? Arttırdı. Kim olan imanlarını? Artırdı. allah Teala'ya olan imanlarını. <gülüyor> ve, kâlu, ve kâlu dediler ki hemen ardından ya tabi yani şöyle demeleri beklenmez. Yetiş ya Nuh yetiş ya Adem yetiş ya Hızır Yetiş ya Musa. Değil mi? Ancak bu sözleri, bu lafları, bu tarz ifadeleri kimler kullanır? Allah-u Teala'yı tanımayan, bilmeyen insanlar kullanır. Onlara ben dediler ki o. Ve kalu hasbunallah. Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil. O ne güzel vekil, vekildir. O bize yeter. İmana bakın. Neden kaynaklanıyor bu arkadaşlar? Bu onların tevhidi sürekli işlemelerinden, tevhidi çok iyi bilmelerinden, güncel ifadeyle tevhidi, tevhidi kendilerine gündem yapmalarından kaynaklanıyor. Oturup la ilahe illallahı tebliğ etmişler. Bunun için çaba sarf etmişler, gayret sarf etmişler. Hemen böyle bir şey gelince onlara an, ani bir haber dahi gelse, beklemedikleri bir korkutucu bir haber de ulaşsa iman artıyor. <gülüyor> iman artıyor ve kalu hasbuna Allah hemen diyorlar ki Allah bize yeter müellif rahimahullah devamla bizlere burada bir hadis naklediyor an ebi hurayrata radiyallahu anhu kale kale rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem ebu hurayra radiyallahu anhudan rivayet olan hadise göre bir hadiste nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur لَا تَجْعَلُوا kubura, قُبُورًا Evlerinizi, evlerinizi, oturduğunuz meskenlerinizi kabirlere çevirmeyin, kabristan yapmayın. Sohbetin başında ifade ettik. Şirke giden her yol, yani şirkin kendisi yasaklanmış ve ona götürecek her yolun da önüne bir set, engel konulmuş. Yani diyor ki aleyhissalatü vesselam La Evlerinizi kabristan yapmayın. yapmayın. Bu ifadeyi iki türlü anlayabiliriz. Öyle değil mi? Yani aleyhissalatü vesselam bu ifadesi şu iki şekilde de anlaşılabilir. Ya evlerinize ölüler gömerek evlerinizin içine oralarını yapmayın? Mezar, mezar yapmayın. Ya da ya da evlerinizde Kur'an okuyarak namaz okuyarak oraları ne yapın? canlandırın. Böyle yaparak da evlerimiz kabir, kabirlerden, mezarlardan farklı olmuş olur. Çünkü kabir ve mezarlıklarda Kur'an okunmaz, namaz kılınmaz. Orada ibadet Yapılmış. yapılmaz. Zira bu ikinci mana yani evlerinizi kabri, kabirlere çevirmeyin den maksadın mananın. Evlerinizde namaz kılın. Evlerinizde ibadet edin. Kur'an okuyun ki eviniz ne olmasın? Mezarlık gibi olmasın. Manası zorlama bir mana değil. Bazı tasavvuf erbabı, tarikat ehli. Yok kardeşim siz de yani hani nasıl anlıyorsunuz bunu? Bu adi sen bu anlaşılır mı gibi? ithamları töhmetleri var. Halbuki daha önceki derslerde de hatırlarsanız, çok uzak görüşlere giderek ellerinden geldiği şekilde ne, yapma, ne yapmaktaydılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidle alakalı, kabirlerle alakalı, oralarda ibadet edilmemesiyle alakalı, orada ibadet etmeyi yasaklamayla alakalı sözlerini hep sarpıtmışlardı. Demişlerdi ki mesela hatırlarsınız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niye kabirlerde ibadet etmeyi yasaklamıştır? Çünkü Ha, orada ölünün neyi var? Bedeninin çürüye arta kalan leşi var. Eti var, kanı var. Bunlar necistir, Bundan dolayı diyerek ne yapmışlardır? Yani şeytanın da belki aklına gelmeyecek bir yorum ortaya atmışlardır. Şimdi buradaki çünkü aleyhissalatü vesselam cevabını vermiş onu hatırlıyorsunuz değil mi? Hadis diyor ki peygamberlerinin kabirlerini Mescid edilenlere lanet ettiler diyor Yahudi ve Hristiyanlar. Bir kere, peygamberlerin cesetleri ne yapmaz? Çürüm edildiğinden dolayı ne olmaz? Çürümez. Necis olmaz yani. Kan olmaz. Et çürüm <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu hadiste de bizim o ikinci anladığımız yorumu destekleyen çok açık hadisler var. Yani evlerinizi kabirlere çevirmeyin yani orada Kur'an okuyun. Orada namaz kılın. Namaz. Namaz kılın. Rivayetlerde geliyor. Kur'an okunan, zikir çekilen evle Çekilmeyen ev arasındaki fark ölü ile arasındadır diyor mesela. Böyle bir benzetme yapıyor. Yine diyor ki aleyhisselatü vesselam aynı ifadeyle ki bunu da bu rivayet ediyor. اِجْعَلُوا min صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ Evlerinizde ne yapın? Namaz, namaz kılın. Evlerinizde namaz, namaz kılın. Tabi burada şeytan aklına şunu getirmesin. Yani camideki cemaat düşüyor mu hocam? <gülüyor> evet. Gelecek o şimdi. وَلَا تَتَّقِذُوهَا kubura <كُبُورًا> Ve evlerimizi ne yapmayın diyor aleyhissalatü kabir. kabir yapmayın. Yani iki söz arasındaki bağlantı var. Evlerinizde namaz kılın ve evlerinizi kabir yapmayın. Kabir yapmayın. Demek ki kabirde ne olmazmış? Ya, kabirde namaz kılılmaz. Olmaz. Yani bu yorum nedir? Diğeriyle birlikte doğru olan yorumdur ve daha açık ve <gülüyor> zahir olan budur. Yine bir rivayette diyor ki لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمَّ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرٍ Evlerinizi makbara, kabristan, mezarlık haline getirmeyin. فَاِنَّ الشَّيْطَانَ Zira şeytan, يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الْلَذ۪ي يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ Zira şeytan, Bakaru suresinin okunduğu evi, evden ne yapar diyor? Kaçar. Yani burada ne, ne işaret var? Evlerinizi kabire çevirmeyin, evinizde ne okuyun? Bakara suresini okuyun, zira şeytan oradan kaçar. Yani bu hadisin mefhumu muhalifi de nedir Kur'an, mezarlıkta Kur'an? Okunmaz. Ve yani alimler bu şekilde de delilir, ne yapmışlar zikretmişler. Ama bizim bu, bugünkü konumuz ne? Nebi Aleyhisselatü Vesselam şirke götürecek bütün yolların önünü kesmesi, engel olmaz. demercan mi Ercan? Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetini şiddetle uyarmış kabiristanları mezarlık edinme, edinmemeleri konusunda, ümmetini hatta kabiristanları ziyaret etmeme konusunda ilk baştan yapmış, uyarmış, demiş ki kabirleri ziyaret etmeyin. Ve daha sonra devamla demiş ki, şimdi artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz Çünkü o sizlere ölümü hatırlatır. Ölümü hatırlatır. Yine Bukhari'nin rivayet ettiği hadis-i aleyhissalatü diyor ki, اَفْدَلُ salatil الْمَرْءِ fi بَيْتِهِ Kişinin kıldığı namazların en hayırlısı evde kıldığı namazdır. Hadis bitti mi? <gülüyor> Bitmedi. İllel maktuba. Farz namazlar hariç. <gülüyor> Efdalu salatil mer'i fi beytihi. Kişinin kıldığı namazların en hayırlısı evde kıldığı namazdır. <gülüyor> İllel maktuba. Farz namaz haris yani o demin hadisleri hadisleri bir bütün olarak anlayacaksınız arkadaşlar. Yani ilim ehli yani alim olmak kolay bir şey değil. O cahil insanlar cahil tayfa ne yapmakta? Cahil zümre yani bir hadisi görmekte, o hadisten öyle şeyler çıkarmakta ki veya bir ayeti alarak Müslümanların kanını da, canını da, rızkını da helal kılmakta. Bir ayet Halbuki bütün ayetlere baksa, hadislere baksa, selefin yorumuna baksa, oradan onun çıkmadığını ne yapacak? Görecek. Görecek. Yani itikat hani adam diyor ya itikat bu. Yani itikat selefin itikadı arkadaşlar. Onlara itikadı yani. İtikat o gerçekte. Ondan anladığı gibi ne yapacaksın? Ayetleri, hadisleri bütünüyle anlayacaksın. Ben böyle bir ayet gördüm. E bu ayette bunu ifade eder. İyi de bu ümmetten bu zamana kadar senin anladığın şekilde kimler anlamış bu ayeti bu şekilde, bu hadisi bu şekilde var mı? Yok. Veya sahabe bu şekilde mi yorumlamış, anlamış? Hangi sen haftadaki en son dersimizde söyledik. Ömer radıyallahu anh Enes'i görüyor. Enes radıyallahu anh. Namaza duracak. E diyor ya enes el kabra el kabra ey Enes kabre dikkat et, kabre dikkat et. Enes gelmiş namaz kılacak, önünde kabir olduğunu bilmiyor. Hemen Ömer oradan ne yapıyor? Hayır. Uyarıyor. El-Kabra, El-Kabra. Hatta rivayette Enes şey anlıyor. El-Kamara, El-Kamar. Ay, ay. Sonra etrafına bakıyor. Hayır. Ondan sonra kabir olduğunu anlayınca hemen oradan yönünü çeviriyor. Yani bu ümmetin selefi de ashabı da tevhid konusunda ayetleri ve hadisleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde anlamış. Hiçbiri kalkıp bu hadislerden bu ayetlerden sonra ashabın birisine türbe yapmamış. Ashabın birisinin mezarını büyüterek böyle mermerden yaparak yükseltmemiş. Ağaçları kutsamamış. Birakis Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın altında göl ağacına yapmış. Kesinlikle. Kesmiş. Ama adamlara bakıyorsun şimdi. Daha o, efendi dedikleri, hocalar dedikleri adamın ölmesi yani dünyadan ayrılmasından, ölmesinden 50-100 yıl geçmemiş üzerinden kabrini ne yapmışlar? Mehrajem diyor Araplar. Ee, panayır yapmışlar. Yan masajdalar koymuşlar, kandiller asmışlar, mumlar yakmışlar, havalar sermişler. 200 yıl olmuştu. Hindistan'da bir alim öleli 300 yıl olmuş yaklaşık olarak. Buradan kalkıp özellikle Hindistan'a ziyarete gidiyorlar. Kabrin türbenin örtüsünü değiştirmek için buradan İstanbul'dan yaptırarak ve bunu gazetelerinde köşe yazılarında ne yapıyorlar? yazıyorlar mübareğin kabrini gittik mezarının türbesinin örtüsünü değiştirmek için Allah sonra örtüyü aldık getirdik işte burada sergiliyoruz canimizde gelip görebilirsiniz yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne anlatmış ashabına ne öğretmiş bunlar ne anlamış öyle mi arkadaşlar? Mevlana Sıratüssülam işte bu hadis teabuhrayın övrettiğinde söyledi ki: Evlerinizi tajgallu buyutekum Ve la tajgallu kabri aida. Benim kabrimi de ne yapmayın? Aida. yapmayın. İd. Ne demek aida arkadaşlar? Aida. Aida. Aida. Aida. gibi kelimelerden türemiş bir kelimedir. Yani sürekli gelen, Aida. demektir. Tekrarlanan demektir. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Adet diyoruz. Benim adetim böyle. Yani sürekli yaptığım şey. Değil mi? Eğit. Arapça'da bayrama da ne denmiş? Eğit denmiş. Çünkü bayram her sene yapmakta? Tekrarlanmakta. Bu sebeple arkadaşlar diyor ki alimler eğit kelimesi sürekli tekrarlanan demek. Bu mekansal olarak da olabilir. Zamansal olarak da olabilir. Yani bir adam çıkıp mekansal olarak, mekan olarak kendine bir yer belirleyip orayı mutat olarak sürekli adet haline getirerek gidip gelip ziyaret edebilir. veya da zaman dilimi olarak senenin falanca günü falanca haftası yahut da her ayın ilk haftası gibi böyle günler tayin ederek kendine ne yapabilir? Bayram özel bir gün tahsis edebilir. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim kabrimi ne yapmayın? Sürekli gidip gelinen bir yer yapmayın. yapmayın. Yani Tercübelerde bazen okuyorsunuz kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Yani bu ifade kısır bir ifade aslında. Bayram yerine çevirmek ne demek yani? Orada Osmanlı macunu da yapıp satmayın. Yani. Yani, yani sürekli gelip yani bunu okuyan adam bayram yerine çevirmeyin. Orada yani neşe, neşeli olma. Üzüntülü olanlar. Yani bak peygamber burada neşeli olma diyor. Buraya kabrin önüne gel boynun müfik olsun. Hüzünlü ol. Hayır arkadaşlar. Hadissel anlaşılmaz. Yani hadiste ne var? Benim kabrimi sürekli gelip gidinen bir yer yapmayın. Mesela buradan umreciler gidiyor, acılar gidiyor. Kimlere var? Her sabah namazından sonra ziyaret ediyor kabri vesselam. Her sabah namazından sonra kabri ziyaretine bunu. Böyle yapan bir kimse Peygamberimizin yasalarını ne yapmış oluyor? Çinemiş oluyor. Ama adam adam da tam kardeşim ben okudum hadisleri. Hadisleri diyor ki Peygamber bayram yerine çevirmeyin. Ben burada bayram yerine çevirmiyorum. Ben burada yani, ziyaret ediyorum. Gelecek biraz sonra rivayetler seleften. Mesela İmam Malik, Malik bin Anas, rahimahullah. Medine ehlinin her namazdan sonra sürekli olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmeyi ne yapıyor? Kedih görüyor, hoş görmüyor. Sadece sahabelerden birisinden resimden rivayet var. Abdullah İbni Ömer'den. Uzak bir yere gidip döndüğünde ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret ettiği. Uzak bir yere çıktığı zaman döndüğünde Medine'ye ne yapıyor? Diyor? Ziyaret ediyor. Ya yani şöyle bir sureti yok. Öğlen namazını kıldık gidelim. İkinci yıkıldık, gidelim. Genelde bizim hacılar öyle yapıyor değil mi? Evet, Medine'ye gidenler görür, Orada izdaha mı oluyor? Kalabalık. Böyle sanki sanki tavaktaymışsın gibi, saydaymışsın gibi, hemen selam veriliyor. Sağa, sol, sol, ondan sonra hop ayağa kalkılarak, şey yapmadan diyorlar. Kalabalığa girmeden, izdahama düşmeden hemen ne yapalım? Ziyaretimizi eda edelim. Şimdi rivayetler de gelecek. Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları, Ali radıyallahu anh'ın torunlarından birkaç rivayet gelecek orada da göreceksiniz, sahabenin diğerlerinde de göreceksiniz. Onlar bu tür davranışları hoş görmüyorlar. Hatta bir tanesi diyor ki selam vereceksen namazdayken selam ver, olduğun yerden selam ver. Endülüs'teki adamla senin en yani endülüs'teki bir adamla senin arasında hiçbir fark yok. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki bu hadisin devamında geliyor <gülüyor> ''Ve sallu aleyye'' ''Bana salat getirin'' ''Allahumma salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed'' diyerek فَإِنَّ <feynne> صَلَاتَكُمْ <salatekum> Zira sizin bana salat etmeniz تَبْلُغُنِي حَيْثُ kuntum Nerede olursanız olun bana ulaşır diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadisten nasıl anlamış selef? Diyor ki, sen, diyor ki rivayette Endülüs'teki bir adamla senin arasında hiçbir fark yok. Hatta öyle gidip gidip ziyaret etmek peygamberin aleyhissalatü vesselamın sözüne muhaliftir, aykırıdır. İşte bunu, bütün bunları nerede topluyoruz? Aleyhissalatü vesselam şirke vesile olabilecek, şirke oturabilecek, her şeyin önüne yapmakta? Kesinlikle. Geçmekte. Benim kabrime öyle çok gidip gelip gelmeyin diyor. Niye? Şeytan sizi ne alabilir diyor? Sanırım. Saptırabilir. Gerçekten de öyle. Geçen arkadaşlar dinletti gördük. Adam nat yakıyor, şiir söylüyor. Hindistanlı bir alim diyor, peygamberin kabrine gelmiş. Peygamberini alamamış? Bulamamış. Yerinde bulamamış, görememiş. <gülüyor> Neden kaynaklanıyor? Şeytan bununla oynuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyruğuna, sövüğüne ne yaptı bu adam? Aykırı davrandı. Aleyhissalatü vesselam benim kabrime sık sık gidip gelme dedi. O sık sık gidip geldi. Ondan sonra başka bir, hayatte, başka bir hadis aleyhissalatü vesselam hani dua ediyor ya la al kabri ve senen Onu da bir önceki hafta almıştık. Ey Allah'ım benim kabrimi ibadet edilen bir vesen sen bir put haline <gülüyor> getirme diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aleyhisselam. Dua etmiş. Hemen müellifin diğer rivayetine geçelim. Zikrettiği rivayet. Ali ibnü'l-Huseyn. Ali ibnü'l-Huseyn kim bu? Tabiinin tabiinin efendilerinden olan Zeynel Abidin. Zeynel Abidin bu, Ali radıyallahu anh'ın ney oluyor? Torunu. torunu oluyor. Ali radıyallahu anh'ın torunu. Ali bin Hüseyin Ennehu ra'a raculen Ennehu ra'a raculen Yeci'u ila furcetin kanet ende kabrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ın torunu Ahmet bir adam görüyor ve bu adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine bakan bir delikten, bir pencereden, küçük bir yerden sürekli gelip gidiyor. Kabre gelip gittiğini görüyor bu adamın. Bu sahabenin torunu. Zeyn-i Rabidin. Ve bu adam feyedkulu fiyha feyedu'u ve bu delikten buradan giriyor içeri bu kapıdan ve orada dua ediyor. Kime dua ediyor? Allah-u Teala'ya dua ediyor. Yani burada bugünkü gibi insanların kabirlere doğru yönelip, kabirden isteme suretinde değil. Öyle olsa zaten ola daha farklı beğen eder. Böyle bir adam var. Doğanın zahir olan alimler diyor. Bu adam peygamberin kabri olduğu için demek ki orada doğanın daha böyle bir mukaddes olduğunu, makbul olduğunu düşünerek, daha değerli olduğunu düşünerek gelip gidiyor. Orada da peygamber torunu var. Ali radıyallahu anh'ın torunu var demiyor. Maşallah ne güzel yapıyorsun. Buraları değerlendiriyorsun. Mübareklerin değerini bilmek lazım. <gülüyor> Değil, şimdi öyle yapıyorlar. Ve diyor ki adama "Ela أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ min أَبِي an jaddi an رَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ve etrafında bulunan adamlara diyor kitap ederek sizlere babamdan babamdan sonra babamın da bana dedesi, dedemden ve dedemin de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bana aktardığı hadisi size anlatayım mı? Babası kim? Hüseyin. Peygamberin torunu. Dedesi kim? Ali. Radiyallahu anh. An Resulillah diyor. Yani babamın dedemden, dedemin de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan anlattığı bir hadis anlatayım bize. Ne kadar ilginç bir senet değil mi? Ehl-i Park. dedesinden rivayet ediyor yok yani ehl-i Beyt'te bugünkü şeyadı olduğu gibi kabirlere gidip secde etmek oradan sürünmek oralara tapınmak bırakın onu kabire girip çıkan orada Allah'a dua eden bir adam görüyor hemen hop olayı kesecek hemen hadisle rivayetten diyor ki babamın dedesinden dede, dedemin de peygamberden Allah Resulü'nden anlattığı bir hadis anlatacağım size nedir o hadis Diyor ki Aleyhisselatü buyurdu ki لَا evet. kabri قَبْرِ اِيْدًا Kabrimi sık sık ziyaret eden bir yer haline getirmeyin. وَلَا بُيُوتَكُمْ kubura, Ve Evlerinizi ne yapmayın? Kabir yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani kabir haline çevirmeyin. Bunun ne <gülüyor> olduğunu anladık değil mi? وَسَلُّوا <gülüyor> عَلَيَّ Bana salat edin, salat getirin. فَاِنَّ تَسْلِيمَكُمْ Zira sizin bana salat selam etmeniz, selam etmeniz tebluğuni, tebluğuni eynekuntum. Nerede olursanız ol bana Başıdır. ulaşır. Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam diyor. İnne lillahi melaiketen seyyahin. Allah-u Teala'nın yeryüzünde gezen Melekler, melekleri vardır. Bana diyor sizlerin salatınızı ne yapar, selamınızı getirir. getirir. Böyle bir şey yani sen salat etmek için, selam vermek için dahi peygamber aleyhissalatü vesselamın kalbine ne yapma? Sık sık gitme. Peygamber bunu yasaklıyor aleyhissalatü vesselam. Vesselam. vesselam. Onun için Şeyhul İslam Teymiye'nin diğer hadisler var. Biliyorsunuz. La tuşeddu rihal illa selase mesacid Ancak diyor şu üç mescit için yolculuğa çıkılabilir. Bu üç mescidin dışındaki herhangi bir yere ne yapamaz Hı -hı. Yolculuğa açıklamaz Hadi gel de şu Eyüp Sultan'ı ziyaret edelim. Hadi kalk şuraya Yuşağ Tepesi'ne çıkalım. Hadi kalk Efendi Hazretlerinin kabrine gidelim. De ziyaret edelim. Hadi kalk Türkiye'den Medine'ye Peygamberimizin kabrini ziyarete gidelim. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Meşru olmayan ibadet niteliğinde olan yapılan davranışlardır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri dahi olsa insanın evinden kalkıp, eşyasını toplayıp direkt kabri ziyaret etmeye gitmesi ne değildir? Aynen. Meşru değildir. Şimdi rivayeti nakledeceğim. Selef de bunu bu şekilde amel etmiş, bu şekilde uygulamış. Mescide girdiğin zaman diyor, selamını girerken ver. Hani bizler biliyorsunuz her camiye girdiğimizde sağ ayağımızla giriyoruz. Nasıl dua ediyoruz? Bismillah, es salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme inni Allahümme Allah meftahli ebrâbe rahmetik Değil mi? Camiye giriş duası bu. Yani sen camiye girerken bu selamı ne diyorsun? Salat ediyorsun. Bismillah. Esselatu vesselamu ala rasulillah. Bu ulaşıyor aleyhissalatu vesselamu. Ettehiyyatı okuyorsun burada. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu esselamu ala'l-nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Direkt ne yapıyorsun peygambere? namazında salak gönderiyorsun. Gidiyor mu? Direkt gidiyor peygamberlere. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne yapıyorlar? Melekler ulaştırıyorlar. Ama kalkayım da gideyim. Bu niyetle, bu maksatla yerimden oynayarak biletimi alayım, vizemi alayım, sırf, yani onun kabrine ziyaret edeyim. Bu meşru değil. Diyor ki, Kazaa diyor ki: "Ataytu Umar." Kazaa denen bir adam var. Kaz'a denen bir kişi var. Diyor, "İbn Ömer'e geldim. Ataytu ibn Umar." "Fekultu enni Dedim ki ona ben Tur Dağı'nı ziyaret etmek istiyorum. Tur Dağı'nı ziyaret etmek istiyorum. Ya yani Tur Dağı biliyorsunuz Allah Teala'nın Musa ile konuştuğu bir yer. Mukaddes Vadi dedi. Allah Teala'nın Mukaddes Vadi dediği bir yer. Sahabeye gelmiş gelmişti ki ben diyor gideceğim, turdağını ziyaret edeceğim. İbn Ömer'in verdiği cevap şu ne? İnne ma tusaddur rihalu ila ثلاثه mesacit. diyor ancak üç mescide seyahat edilir, ziyaret edilir. El-Mescid el-Haram, el-Mescid el-Haram ve Mescid el ve el-Mescid el-Aksa. Mescid el-Haram Mesinlerini ve meside aks. Ancak buraya bulunan fırtınayı toplayıp şey. seyahate odurda çıkarsın Diğer tamamıyla. Seda anket tura, tura ne bıraktı bırak. Sana ne? Ve la Ne yapma oraya? Gitme. Bu şekilde. Ne yapıyor İbn Ömer radyallahu anh Kendisine gelen bu kimseyi alı koyuyor. Sakın alıyor. Ne yapma? Buraya gitme. Yine deminden dedik. Sa'id Mansur Sülen kendisi <gülüyor> Sülen'inde rivayet ediyor. Diyor ki Haddefena Abdülaziz İbn-i Muhammed'in Akberani Süheyl İbn-i Ebi Sehel, Kal. Diyor ki Süheyl İbn-i Ebi Ra'ani El-Hasan İbn-i hasan i̇bn hasa, ibn ibn Ali i̇bn Talib Bu da Ali Radiyallahu'nun diğer bir torunu. Adı ne? Hasan. Hasan. Hasan'ın oğlu Hasan. Hasan oğlu Hasan. Radıyallahu anhum. Diyor ki Suheyl beni diyor kabir, kabirin yanında bu Hasan İbni Hasan gördü. Ali'nin torunu olan Hasan beni diyor kabirin yanında gördü. Fenâdâni diyor bana seslendi. Nida etti. Bağırdı gel. Dedi. وَفِي بَيْتِ فَاطِمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَتَعَشَّا Fatıma radıyallahu anhanın evinde ne yapıyor? Akşam yemeği yiyor. فَقَالَ هَلُمَّ اِلَا Dedi ki, gel buyur akşam yemeği yiyelim. فَقُلْتُ لَا uriduhu Dedim ki diyor, bu Süheyl diyor ki ben dedim ki hayır, ben istemiyorum. فَقَالَ مَا لِي رَأَيْتُكَ al الْقَبْرِ Seni diyor, kabrin yanında görüyorum, hayırdır? Ne yapıyorsun? Yani Kabirin yanında ne var? Ne yapıyorsun? Fakultu diyor ben de cevap verdim diyor. Sellemtu alel nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki peygambere selam vermeye geldim. Fakal bana dedi ki diyor, bakın peygamber onun dedesi. Dedi ki bana diyor, İzâ dekaltel mescide fesellim. Diyor camiye girdin ya mescidine veriye. Mescidine girdiğinde ne diyor can? selam ver. İzâ dâkâltel mescide fesellim. Sonra kâl. Sonra devamlı dedi ki bana diyor. İnne Rasûlallahü sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Peygamberimiz buyurdu ki La tettehidû kabri'îde. Hemen hadisi rivayet ediyor. Deminki hadisi. Kabri'ümü ne yapmayın? Sık sık ziyaret edilen bir yer haline getirmeyin. Ve la tettehidû buyutekum mekâbir. Evlerinizle kabristan'a Mezarlığa çevirmeyin. Evlerinizi mezarlıklar olarak <gülüyor> haline sokmayın. Ve sallu'u aleyye Bana salat edin, salat getirin. Fe inne salatekum tebluğuni haythuma kuntum. Nerede olursanız olun sizin selamınız, salatınız bana ulaşır. La'anallahu'l-yahude ve'l-nasara ittehadu kubura enbiyaihim mesacid. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Diyor ki cevapla, devamen diyor ki ma entum ve men bil endulüs illa sevâ. Endör, en, Endülüs'teki bir adamla, vatandaşla senin bu konudaki durumun diyor nedir? Aynadır. Değişen bir şey yok. Görüldüğü üzere ashab ve ashabtan bu dini öğrenen tabi'in onlardan sonra gelen ilim ehli bunu bu şekilde almış bu şekilde uygulamış. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde hırslı olduğunu, ayette de geçtiği üzere, düşkün olduğunu, tevhide olan düşkünlüğünü anlamışlar, görmüşler. Yasakları çok iyi bir şekilde yerine koymuşlar. Çünkü o insanlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuşlar, bu ümmetin içinden tekrardan lata, menata çıkıp ibadet edecek insanlar olacağını duymuşlar. Bir sonraki bap haftaya bu gelecek. Yani şeytanın kurduğu hile ve tehlike kıyamete kadar ney? Devam, Devam edecek. Yani peygamber geldi, tevhid yerleşti. Artık lat denen bir şey kalmayacak. menat denen bir şey kalmayacak şeyi yok. Güvenliği yok. Bunu almışlar, duymuşlar. O yüzden kabre gidip selam vermek isteyen ve bunu sık sık yapmaya, yapmaya çalışan ve bu şekilde gözüken adama hemen freni basmışlar, freni koymuşlar. Bugünkü yaşanan türbelerin yanında kabirlerin yanında, mezarlarda, ağaç diplerinde yaşanan şeyleri acaba görselerde ne olurdu? Ne yaparlar? Öyle Ömer radiyadan olsaydı direkt baltayı, balyoza alıp ne yapardı? <gülüyor> yani, girişirdi, değil, <gülüyor> çalışırdı değil mi? Yani insanın gerçekten arkadaşlar böyle manzaraları gördüğünde yani kalbi ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor. Diyor ki, Subhanallah bu ümmet bu kadar açık ayetler varken, bu kadar açık hadisler varken, ashabın bu kadar açık davranışları varken, ilim ehlinin selefi salihinin bu kadar net, açık ve sert durum konumları varken nasıl olur da insanlar onlardan sonra gelip ölen kimselerin kabirlerinin üzerine binalar yapıp, yanlarına mescitler kurup, oralarda namaz kılmak için kuyruğa girerler, sıraya girerler. Orada ibadetin daha makbul olduğuna inanırlar. Bunu ancak insan nasıl anlayabilir arkadaşlar? Şeytanın kurduğu hile olarak anlıyor. Çünkü şeytan insanları şirke düşürmek için var gücüyle çalışacak, çaba sarf edecek. Rabbim bizi şeytanın hilelerinden korusun. Ki bu hilelerin en başında da şirk gelmekte. İbrahim Aleyhisselam'ın kendini güvende hissetmediği bu şirkten Bizler de hayli hayli ne yapmamız lazım? Korkmamız lazım. İbrahim Aleyhisselam Rabbine dua ediyor. Diyor ki Rabbucu nubunî ve beniyye enna abudal asnam Yani bakın sözün sahibi kim? İbrahim Aleyhisselam. Yani İbrahim Aleyhisselam ki ateşe atılmış Rabbine tevekkülünü saygılamış. Anasına babasına babasına, atasına müşrik halkına ne demiş? İnna bura'un minkum Bizler sizlerden beriyiz demiş. Bu kadar ayırmış saflarını çizgileri bu kadar kalın çizmiş ama gelin görün ki nasıl dua diyor Rabbucu ve beniyye en la'budal esna'm duasında ne var? Rabbim beni ve soyumu çoluğumu çocuğumu putlara tapmaktan alıkol uzak tut. Yani isteye bakın duaya bakın. İşte biz burada iki kitab-ı te te tevhid şerhi yaptık. İki heri sokuduk. <gülüyor> artık diyoruz ki artık elhamdülillah yani artık bize şeytan bu kapıdan yaklaşamaz. Öyle bir garantı yok arkadaşlar. Üç ay gevşek davran. Üç ay sohbetlerden, tevhidden uzak dur. Ondan sonra şeytanın nasıl hileler kurduğunu, hileler oynadığını ne yaparsın? Görürsün. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu duadan başka dua etmiyoruz. Onun duyduğu endişeyi kat kat bizler de duyarak diyoruz ki Rabbü <gülüyor> Rabbimiz bizleri ve putlara tatmaktan alıkoy. Evet, konuyla ilgili meseleler. Müellif Rahim'e Allah'ın zikrettiği çıkarılan faydalar var, dikkat çekilen konular var. Onla hızlı bir şekilde geçelim ve bu haftaki konumuzu, sohbetimizi bitelim. Evet, ikra ya Levent. Dikkat çekilen konular bir Tövbe Suresinin 128. ayetinin konuya dair tefsiri. Evet. Daha önceki derslerimizde burada denilmiştik. Beraat ayet olarak isimlenen bu ayet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini korunması gereken tehlikelerden alabildiğine uzaklaştırması. Evet. <gülüyor> Devam et. Peygamberimizin bize olan düşkünlüğünden, şefkat ve merhametinden söz edilmesi. Evet. Onun sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmek, kendi bir kabreye selam verip dua etmek türünden olan amellerin en faziletlilerinden olmakla beraber kendisi kabrinin özel bir biçimde ziyaret edilmesini yasaklamıştır. Evet. Kabrinin çokça ziyaret edilmesini yasaklaması... Evde nafile ibadette bulunmaya teşvik edişi, evlerinizi de kabir yapmayın ifadelerinden anlaşılır. Kabirlerde namaz kılınamayacağının sahabe tarafından tartışmasız biline gelen bir husus olduğu, kişinin salat ve selamının uzakta da olsa kendisine ulaşacağını, kabrinin bayram yerine çevrilmesine mani bir illet olarak zikretmesi Böylece mutlaka onun kabrine yakın olmak isteyen kimsenin salatın ulaşmayabilir vesaire türünden vehimlerinin de yersiz olduğu ortaya çıkar. Bazıları da var ki ne diyor? O umreye mı gidiyorsun? Hacca mı gidiyorsun? Peygamber'e bizden selam bir <gülüyor> <gülüyor> Bu da var değil mi arkadaşlar? Ya sadece bu bizim milletimize az bir şey değil. Dünyalar yerinde var böyle bir şey. Bu da hoş bir şey değil. Meşhur bir şey değil. Yani sanki hadi Hatta Şeyh Sali'l-Husaymin Rahimahullah diyor ki biraz kılletul edep. Biraz da böyle saygısızlık da var bunda. Neden? Ya sanki Medine'ye sen amcana gidiyorsun veya bir tanıda gidiyorsun da gitmişken bizden de selam söyle bir de bize iki kilo orma göndersin gibi. Yani sen biliyorsun akılsızlığa gerek yok arkadaşlar. Sana Peygamber Aleyhisselam müjdeyi vermiş. Her yüzünde gezen melekler var demiş. Onlar selamınızı bana ulaştırır demiş. Her rekat her teşehhütte Ette hayatı yok diyorsun. Salat gönderiyorsun. Bunlar gidiyor. Kalkıp yani o adama niye şey diyorsun. O adam da orada bilmiyorsa cahilse. Şimdi yani selam götüren de var. Nakleden de var. Götüremezse <gülüyor> acaba filan diyen var. Bir saat orada kabrin önünde dikiliyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinin salatı <gülüyor> ve selamının sunulacak olduğu. Evet. Burada inşallah duruyoruz. حرك الله بحمدك اشهد أن لا اله الا انت استغفرك واتوب